1636, numaralı konu, Hazreti Peygamberin yatarken yaptığı dua hakkında Hazreti Ali'nin rivayeti, evet, bir gece Hazreti Peygamberin yanında uyudum, namazını kıldıktan sonra yatağına yattığında şu duayı okuyordu, ey Allah'ım, senin verdiğin afiyetle senin cezandan ve kuvvetinden, sana sığınıyorum, senin rızan vasıtasıyla senin öfkenden, sana sığınıyorum, senden sana sığınıyorum, ey Allah'ım, ne kadar uğraşsam, sana layık olduğun şekilde sena edemem, ancak sana, sen kendine nasıl sena etmişsen, sena ederim.